Değerli izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bugün yine konuklarımla genç babalar sohbeti olacak, devam edeceğiz. Efendim, Levent Üzümcü, iki tane böyle cıvıl cıvıl enerji dolu oğlanın babası. E, ada 6,5 yaşında, Batı 18 aylık falan. 17 aylık. 17 aylık. Hoş geldin Levent. In. Hoş bulduk. Evet, Emre Can'ın babası, Emre Çizi oğlu. Ee, Emre de 14 aylık. On, evet, 14, 14 aylık. aylık 15'e 15 geliyor. 15'e geliyor. Ve karşılıklı kitap okuyan. <gülüyor> <gülüyor> Celal'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, Celal Kadri oğlu Doran'ın babası. <gülüyor> karşılıklı oturup kitap okuyan. <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk, evet Ve Polat. Ee, Poyraz'ın babası daha önce de söylediğim gibi Polat doğru benim yapımcım ısrar ediyordum. bir çık şu kameraya çık, çık şu kameraya diye daha at bu gür kız. çocuk. Evet, elini çıkartsak fiksi orada güzel. çıkardık <gülüyor> kendisi de. hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet. Şimdi <gülüyor> toplum değişiyor. Dünyanın her yerinde değişiyor, Türkiye'de değişiyor ve bu öyle bir şey ki e, Baba olma konusunda hakikaten bir farklı bilinçlere ihtiyaç olmaya başlıyor. Benim merak ettiğim ve ilk olarak size sormak istediğim şey, baba olduktan sonra, iki adımlı bir soru olacak bu, yapmamaya özen gösterdikleriniz olduğunu, bir de yapmaya özen gösterdikleriniz olduğunu, baba olduktan sonra, şimdi ben babayım beraber yapmaya özen gösterdikleriniz bir de içinizden geldiği halde yapmamaya özen gösterdikleriniz oldu var olmaz mı? Gidiyoruz. yani kesinlikle şunun bilincinde olarak davranıyorsun ister istemez ee, e, benim benden gördüklerini yapacak belki benim söylediklerimi yapmayacak ben ona diyeceğim ki o oğlum, bir gerçek değil mi? kesinlikle hayatın bir gerçeği yani ben ona yani. diyeceğim ki oğlum belin açık belini ört ama o asla belini örtmeyecek Üşüse de belini örtmeyecek çünkü fark etmeyecek. Oğlum eğer tuvalet ihtiyacın geldiyse bekletme hemen git yap. Ama yapmayacak. Yani benim ona bunu söylemem bir şey ifade etmeyecek. Ama ben evde çıplak ayakta dolaşıyorsam, ona istediğin kadar ayakkabını giy. Oğlum evde çıplak ayakla dolaşılmaz. Ben belimi örtmüyorsam, oğlum belini ört. Ben sıkıştığımda tuvalete sıkışana kadar bekliyorsam, bunu zaten siz anlarsınız ama çok sıkıştım, çok sıkıştım deyip aynı evinin içinde gidiyorsa tutmuşsun da sıkışmışsındır. Bu çok bellidir kodda. Bunlara evet. dikkat etmeye başlıyorsun ister istemez. Her sabah, her güne üzerinde beni izleyen dört tane göz var. Şimdi Adan'ın gözü, Batu'nun gözü beni izliyorlar. Ve ben ne yaparsam, bugün ne yaparsam, yarın öbür gün onlar birlikte okudukları öğrenci arkadaşlarına aynı evde kaldıkları öğrenci arkadaşlarına aynı evde yaşadıkları sevgililerine eşlerine hayatta tanıdıkları insanlara aynı şekilde davranacaklar aynı yaşantıyı yaşayacaklar ben kendime bakmıyorsam onlar da kendilerine bakmayacaklar ben kendime özen göstermiyorsam onlar da kendilerine özen göstermeyecekler dedim ya ölümsüzlüğün çocuklar ölümsüzlüğün bir e, aslında şeyidir e, anahtarıdır ama aynı zamanda Nasıl bir ölümsüzlükten bahsediyoruz? Sadece ölmemek için mi çocuk yapıyoruz yoksa gerçekten hayatta sizi ileriye götürecek bireylere mi yol açmak istiyorsunuz? Hı hı. Bu çok önemli. Çok ben anladım. bunu isterim hayatta. Yani. Bu olsun isterim. Anladım. Evet. evet. Palas sende oldu mu? Oldu tabii hocam. Yani e, yani birincisi tabii en, en ciddi olanı ben eskiden bir sigara tiryakisiyken... Çocukla ilgili fikirler kafama gelmeye başladığı andan itibaren ya bu iş olmuyor demeye başladım. Yani Sigara içen bir adam olarak birine sigara içme demek çok anlamlı değil bir. İkincisi ne kadar söylersen söyle sergilediğin görüntü çok inandırıcı değil. Böyle olunca ki ben Poyraz doğmadan yaklaşık bir, bir buçuk sene önce neredeyse sigarayı bıraktım. Ee, onu, ben, onu çok biliyorum ben onu anlatmanı istiyorum. Nasıl bıraktın? Ya, e, eşim o dönem Amerika'ya gitti. Evet. Aslı e, San Diego'ya bir üniversiteye gitti ve e, yaklaşık 5 ay kadar 6 ay kadar orada kaldı. E, yaz döneminde benim de işim bitti artık ben de eşimin yanına gideceğim. İçimden de bir şey böyle ya bu bir fırsat diyor. Çünkü hakikaten sigarayı bırakmak kolay bir şey değil. Öyle ben bırakan herkesi o anlamda kutluyorum ve bırakamayan herkesi de anlıyorum. Yani anlıyorum. <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> Bırakamayabilir yani o kadar da kolay bir iş değil bu. Fakat ben hakikaten koymuştum kafama yani bir süredir böyle içimden gelip gidiyor ya bu olmuyor. Bir diğer taraftan da tam aynı dönemler bir doktora gittim adam da dedi ki bırakacaksan tam zamanı hiçbir hasar yok dedi. Pırıl pırılsın. Biraz daha zarar gördükten sonra bırakırsan çok bir esprisi yok. Ee, baba olmayı da planlıyorum. Yani dedim Ben babamı elinde sigarayla görmedim ve benim çocuğum da görsün istemiyorum. Ee, o zaman işte geldim böyle havalimanına sabahın köründe bir uçuş Amerika'ya. Ee, elimde sigara son sigarayı içtim böyle paketin içerisinde birkaç tane var çakmakla paketi bıraktım böyle dış attarda <gülüyor> ondan sonra hiç arkama bakmadan doğrudan kapıdan çıktım gittim ve ondan sonra bırakış o bırakış o tarihten bu tarihe kadar bir daha da elime almadım evet. ee, ve e, Poyraz gerçekten benim hayatımda çok şey değiştirdi yani evet. hem eşimle ilişkimde hem hayata bakışımda yapayım ve yapmayayım diyeceğim bir sürü şeyin Yeni bir listesi oluşmaya başladı. Yapayım listesi henüz çok net değil. O gün be gün gelişiyor ve gün be gün anlıyorum. Evet, böyle bir şey de yapmak lazım diye. Çünkü çocuğun ihtiyacı değişiyor. O ihtiyaç değişikliği seni bir şeye uyandırıyor falan. Ama yapmamam gerekenlerle ilgili içimde böyle bir alarm var. Yani evet. daha yaparken hissediyorum. Yok Polat, bunu kendin için yapıyorsun ve yanlış yapıyorsun. Yani evet. bunun çocuğa hiçbir faydası yok. Ve burada bir şey söylemek istiyorum değerli izleyenler. Polat'a sigara ile ilgili önce dolaylı, ima yollu, sonra böyle seveceğim arkadaşça çok mesajlar verdim. Hepsini duydu, tamamacağım dedi, bırakacağım dedi ama belki de bir iki buçuk, üç yıl bu böyle devam etti. <gülüyor> payraz hemen ufukta görününce her şey değişti. Kesinlikle onu ben e, takip ettim yani gördüm bu e, değişikliği. O bakımdan o öyküyü paylaşmanı istedim hakikaten. Öyle. Seval'cığım. Yani bu çocukların babalarıyla mesela ben babam sigara içmezdi. Her gün sakal tıraşı olurdu. Muntazam giyinir, ceket, pantolon. Ben de baba sakal bırak. Ya sen niye sigara içmiyorsun falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendine tekrar o... yapıyor falan evet, olmuyorsun. Yok abi. çok çocukken yani oradaki o düzenli resmin değişmesini, bozulmasını, o belli bir monotoninin dışına çıkmasını çok hani istemiştim. Yok hayır içmedi. Ben fosur fosur içtim 20 sene. Ondan sonra ben de pat diye bıraktım hakikaten. <gülüyor> Yani çok düşürseydim belki idare ederdim. 2-3 tane olabilirdi ama... ...2'ye 3'e düşüremedim. 7'nin 8'in altına düşmeyince de... Hı hı. ...şitan içiyordum. Ben de böyle pat diye bıraktım. Çünkü yok o iş ciddi bir iş. Yani Murat Belge'nin bir röportajını okumuştum. Hı. Yani yeterince yaşadım mı? Hayır. Yeterince içtim mi sigarayı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak o zaman yani. Bırak. Nasıl bırakacaksın? Evet. Tak diye bırak. Bunun öbür izahları... ...daha zor oluyor yani. Anlıyorum. Evet. evet çocuk bir gün beni de taklit edecek. Bakalım göreceğim neye benziyor onun, <gülüyor> onun filminde yani. Bakalım o yani... evet ...böyle birebir de... E, ...bizi model alıyorsa... Hı hı. Öfs yani karneler e, tam biz öbür dünyaya doğru <gülüyor> çıkış harında gelecek demektir. Yavrum sen iki mi verdin davranıştan bana? <gülüyor> Ezdediklerini anlatmadan baba maalesef yani çok bak babamsın anne ama yani üçten fazla. <gülüyor> yani karneyi alıp böyle ebediyete intikal edeceğiz demektir yani. Tür <gülüyor> dikkat yaşıyoruz vallahi ne bileyim. Evet. Senin de var mı? Ben de ben de kendime daha çok dikkat etmeye başladım. Yani bir sefer ona hem daha çok vakit geçirmek için bir de o geçirecek vakitte de istediğim her şeyi yapabilmek için ben de biraz daha çok kendime dikkat ediyorum. Benim sigara ile ilgili bir hikayem olmadı. Hmm. Yani sigara da içmediğim için o sıkıntı hmm. olmadı ama araba kullanırken daha dikkatli kullanıyorum mesela. Yani her zaman kafamda öyle bir şey var. Motosiklet kullanmak istiyordum. Hmm. Artık istemiyorum. Yani hani çocuk var. Ben ondan vazgeçeyim değil ama içimden gelmiyor. Ben de öyle tip değişiklikler oldu. Hı hmm. hı. Hmm. Ama Levent'in dediği de çok doğru. Hep e, hani bizden önceki kuşakta hani dediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir şey vardı. Sanki şimdi onun tersi daha doğru. Yani o doğru oldu zaten çok kesin de. Evet. O iyice artık e, anladım diye söyleyebilirim. Çünkü direkt ne yapıyorsan onu yapıyor. Evet, evet. Ee, bir sokak röportajımız var. Ee, önemli bir sokak röportajımız Sokak bilgilerine var. döneceğiz. <gülüyor> döneceğiz, Evet. <gülüyor> Babanın çocuklarını yumuşak davranmasında bir sakınca var mı? Hayır yok. Sevgi her zaman önde gelir. Neden? Çünkü sert davranarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu çocuğa ne kadar sert davranırsınız davranın. Her çocuk kendinden soğutursunuz, İnsan kendinden soğutur. Ama ne kadar şakkatli davranırsanız daha fazla o kadar yaklaşır. Hayır. Bilakis desteklerim o fikri. Neden? Çünkü e, sertlik daima ters tepki yapar. Çocuğun ruh, ruh halini bozar. Yani, tamamen karşıyım ona. Yerine göre olmasından yanayım. Çok fazla yumuşak olması taraftarı değilim. Neden? Belli bir disiplin, kural içinde olmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü yetişmekte olan kişiler henüz de hayatı tanımıyorlar. Yönlendirmek disiplinli olması gerektiğini düşünüyorum. Bence yok. Ben kendi çocuğuma yumuşak davranıyorum. Neden? Kendi karakterini oluşturmasını istiyorum. Kendi doğrularını, kendi yanlışlarını, kendi bursunu istiyorum. Mümkün mertebe kızmadan e, onun anlayacağı bir dilde anlatmaya çalışıyorum. Bazen tabii şey, ipin ucu kaçabiliyor. Yani buna çok e, hani kendimi eleştirmek gerekirse e, bazen sesimiz yükselebiliyor. Ama bence o da çok normal. Bazı tepkilerin, bazı hareketlerin farklı tepkilerin olması gerektiğini bilmesi lazım. Bence yok. Neden? Benim babam e, katı bir insandı ama ben e, her zaman e, yani sevgi yoktu. Yani sevgi e, bir çocuğun babasının saçını okşaması bence çok önemli. Evet ve bu betreleri falan bakarken aslında insanların yüz faalisi verdikleri enerji ve söyledikleriyle böyle bir uyum görüyorsunuz. Hemen yani. bir hayat hikayesi akı veriyor arkalarında. Hemen anlıyorsunuz yani bir, bir hayat hikayesi hemen akı veriyor. Aktörleri belli, oyuncuları belli, eee yapılmış, hikaye evet. belli. Akı veriyor arkasında. Hemen gözlerinden oku Onu görüyorsun diye. Hemen görüyorsun. Yani belki de meslek icabı bilmiyorum. Biz aynı meslekten olduğumuz için Celal'le hemen hikaye yazmaya <gülüyor> elverişliyizdir böyle durumlarda. Hemen yazı veririz bir tane senaryo ama Hemen görüveriyorsun değil mi yani? Tabii canım tabii. Evet. Yazık. Evet. Sevilmeyene çok yazık yani. O büyük bir acı yani. Para kazanır kazanamaz başarılı olamaz ama o sevilmeyenin o bitmeyen isteği gözlerinde ve onu elde etmek için yaptığı fazla fazla şeyler. Hı -hı. O fazla şeyler onun yaşamını diye dağıtması. Evet. Herkes de aynı istekle gelmiyor belki dünya yani birisi de sev sev doymuyor. Yani öyle de insanlar var yani o sevgiyi her saniye almak için her noktada almak için garsondan, kasiyerden, kapıcıdan, bakkaldan yani sevin beni tabelasıyla yaşayanlar da var onların da yani fullenmiyor yani şarjları. Evet. O, da, o da yani onun da babasına günah ya sevilmemekten mi geliyor hmm. sevilmiş bir çocuk aynı zamanda buna doymayabilir mi? Hmm. Yani tamamen sevgi eksikliği diye bütün faturalarda babalara babalara çıkarsa iyice zor olur yani zor olur, zor olur <gülüyor> tabii <gülüyor> yani evet. 11 kardeşmişsiniz hocam yani <gülüyor> yani bar baraj problemi olsa <gülüyor> <çok> zor yani <gülüyor> 11'de 1 ama yani bugün Türkiye'nin gurur duyduğu bir insan var bizim karşımızda o yüzden yani hani evet. nasıl sevdiği karşı tarafını istediği herhalde önemli evet. yani ya rahmetlik babamla ilgili olarak düşündüğümde 11 çocuk ve her bir çocuk için bir hatıra defteri tutmuş. Yani o yaşta, o çağda, o nesilde bu çok dikkatimi çekiyor ve hakikaten rahmet mi anlıyorum? E, tabii ben 11. olduğumdan dolayı benimki 3-4 sayfa <gülüyor> az kalmış, çok az kalmış ve 6-7 yaşından sonra bir de işte ben üniversite profesörü olduğum zaman falan. E, ...yeniden başlamış... ...gitti cavurla evlendi falan demiş... <gülüyor> ...bazı yerler öyle olmuş... ...fakat o... ...yani bir ana defleri tutması... ...bilinci hakikaten bana çok önemli geldi... ...gerçekten... ...şimdi evvelden... ...bir mahalle kültürü vardı... ...yani mahalle içerisinde... ...işte baba... ...görevini yapmazsa... ...bakkal şeyin amca olsun... teyzeler, komşular bilmem ne... ...o eksikliği giderirlerdi yani... ...böyle bir ilişki vardı sürekli... Bunun babasında adamlık. Yok bari siz sahip çıkın falan gibi bir durum vardı böyle. Bir de geniş aileydi. Amca, dayı, hala, teyze, enişte, abiler falan çoktu. Şey. Bayağı bir erkek enerjisi vardı. Model alabileceği insanlar vardı. Şimdi küçük aileye doğru gittikçe yani çocuğun babayla ilişkisi çok önemli olmaya başladı. Aynen öyle. İlişki olmaya Ve o nedenle diyorum, tahmin ediyorum babanın ya ben babayım bilincinin uyanması ve nasıl bir ilişki kuracağım konusunda daha bilinçli hale gelmesi önemli diye düşünüyorum. Ve ben bunu Türkiye'nin çok önemli bir konusu olarak görüyorum. Yani eskisi gibi devam edemez artık baba olma durumunda olan insanlar hakikaten baba olma durumunda olduğunu ve bununla ilgili olarak neyi bilmeleri gerektiğini ciddi olarak düşünmeliler diye düşünüyorum. O nedenle değerli izleyenler eğer bu programı beğenmişseniz bize yazın. Benim biliyorsunuz internetten var ve bu tip programları biz yani babalarla sohbet ve babaların neyi bilmesi gerektiği ile ilgili üzerinde konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Daha evvelki programda söylediğim gibi kahveye gittiği zaman erkekler birbiriyle konuşurlardı ama baba olmayla ilgili bir sohbet yoktu orada daha ziyade. Başka türlü bir e, durum vardı. Ama babaların kendi aralarında bir sohbet oluşturması ve hakikaten e, baba olmayla ilgili bu sohbetin hayatın birçok boyutunu kapsayarak devam etmesi benim kültürümde önemliymiş gibime geliyor. Bilmem benimle hem fikir misiniz bu konuda. Kesinlikle katılıyorum buna. Bir, bir şey eklemek istiyorum ben bununla ilgili. E, ben hep şuna çalışıyorum adaylı olan ilişkimde. Ve bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, ben sanattan çok fazla şey öğrendim hayatta. Sanatın anlattığı o ana fikirlerden, sanat eserlerindeki ana fikirlerden çok fazla çıkarımlarım oldu hayatta. Bunların hepsini hemen hayatıma adapte etmeye çalıştım. Yıllar önce daha Ada Doğmadan önce Trafik diye bir film yapılmıştı. Filmin finalinde e, uyuşturucu batağından kurtarmış oldukları çocuğunu... Çocuğu konuşurken anne babaya siz buraya niye geldiniz diye sordular. Amerika'da o grup toplantıları olur ya aynı dertten muzdarip insanlar grup haline gelirler. Ee, Konuşmanızı bekliyoruz dediler filmin sonunda Michael Douglas'ın oynadığı karaktere ve karakter şunu söyledi. Biz buraya konuşmaya değil dinlemeye geldik. dedi. O benim hayatımda çok önemli bir şeydi. Dinlemek. Geçenlerde bir televizyon programına katıldı. Orada programın sunucusu ee, çok güzel bir laf etti Evren dedi ki e, keşke okullarda matematik coğrafya, tarih derslerin yanında konuşma derslerin yanında bir de dinleme dersi versek çocuklara dedi çok önemli bir şey dinlemek ben Ebru işten geldiğinde mutlaka Ebru'ya gününün nasıl geçtiğini soruyorum konuşmak için, dinlemek için o kodlar verecek çünkü sana ada okuldan her geldiğinde eğer ben evdeysem Okul nasıl geçti? Senin arkadaşında bir problemin vardı onu hallettin mi? Bu kadar. İki tane cümleyi sarf ediyorum. Kutu açılıyor. Ada benimle konuşmaya başlıyor. Bir tür enerjisini alıyorsun. Onunla oyun oynamak gibi onu dinliyorsun. Sadece konuşuyup ona bir şeyleri dikte etmiyorsun. Bana anlat. Dinleyeceğim seni. Ama bak o zaman bu arkadaşım bunu yaptı mı? Yaptı diye anlatıyor. Açarları verdikten sonra onun dediğini tekrar bile etsen. Etkili dinleme yapsan bile. Açılıyor ve anlatıyor. Senin orada dinleyen pozisyonunda olman, onun da anlatan pozisyonunda olması çok büyük bir artı. Mesela ben bunu öğrendim, bunu paylaşırım. Çünkü ben bu programa şunun için gelmiyorum. Önüme un katayım, ee, insanlar beni televizyonda biraz daha görsünler, biraz daha tanınayım. Böyle bir derdim yok benim buraya gelirken. Buraya gelirken istiyorum ki hayatındaki tecrübeleri sizlerle paylaşırken birilerinin hayatında belki bir, bir kapı açılır ve oradan bir şeyler öğrenebilirler ya da bir şeyleri paylaşma cesaretine sahip olabilirler. Buna, buna çok önem veriyorum. Bunu eklemek evet. istedim. Ve bugün altını çizdiğim bu dinleme konusu gerçekten çok çok önemli. Bu dinleme konusu üzerinde ben hakikaten geri gelmek istiyorum. Onun için böyle şöyle bir gözden geçirmek istiyorum ama kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Aradan sonra döndüğümüzde bu ...şağdaş babanın farkında olması gereken en önemli konulardan birisi olarak... E, ...konuşmana, saadetme değil. E, ve bir de en önemli e, dinleme aracı olarak gözün oldu ...insanın gözüne konuşulur bilinci içerisinde dinleme. Kısa bir aradan sonra birlikte alacağız. Değerli izleyenler, babalar sohbet ediyor. Çocuklarımız küçük ve bizim eski geleneksel babalardan farklı bir durumumuz olacak. Çünkü mahallemiz yok, geniş ailemiz yok. Apartman içerisinde kalmışız. Babayla çocuk artık baş başa kalma durumunda. Babanın farkında olması gereken neler derken... Biraz önce Levent Üzümcü'nün söylediği bu dinleme konusu. Çok önemli görüyorum ben bunu. Ve o nedenle buradaki babalardan e, böyle Levent'in açtığı bu konuda Emre'cim senin farkına vardı yani benim e, oğlum Can daha konuşmuyor ama yani onu dinlemek için illa konuşmasına gerek yok çünkü o sürekli zaten size bir şeyler anlatmaya çalışıyor bir şey göstererek durarak size bir bakışıyla şunuyla bunuyla yani sürekli size mesajlar veriyor bence hani Paylaşmak istiyor, değil mi? İstiyor, kesinlikle. Istiyor. Bir şey yaptırdığında onu göstermek istiyor. Yapmadığı zaman da onu göstermek istiyor. Ama sürekli yani hani bir kendine dönük belki yaptığı hareketler var ama o hareketlerin büyük bir kısmı da belki size yönelik. Yani o mesajları almak için orada olmak lazım. Yani evet, evet. kanalları da açık tutmak lazım bence. Evet evet. Ee... Evet dinleme çok önemli. Yani çocuk değil. Ben arkadaşlarımı da dinliyorum. Yani bir dinleme durumu zaten çok gerekli. Öncelikli insanlar kendi sıkıştıkları anlarda, herhangi bir çatışma anlarında bütünüyle o olayı, hikayelerini ve kendilerini size anlatıyorlar. Orada karşıdan gelecek olan cevabı duymak için değil belki de insan anlattığında bir şey, yani bir diyalog oluştuğunda kendi yaşamının bilincine de varıyor. O çok önemli. Bu önemli. Zaten bir dinleyen insanın kendi hikayesindeki kritik şeylerin bilincine varma olasılığını taşıdığı için önemli. Evet. Bir de eğer o yaşadığı şeyi yazarsa zaten işte o zaman uçak güzel havalanır. Evet. İnsan ne düşündüğünü anlatarak, konuşarak biraz keşfedebilir ama onu yazabiliyorsa bir de... Yani Pierre Bourdieu'ya sormuşlar niye bu kadar çok yazıyorsunuz diye Paris'te, Sorbonda hoca, felsefeci ne düşündüğümü bilmek için diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani boşta konuşmayalım oluyor yani. Tabii, tabii, tabii, tabii. Ne düşündüğümü bilmek ve onu bir disiplin olarak ele geçirebilmek için... Evet. yaşadığım hayatı gerçekten anlayabilmek için. Evet. İnşallah ileride bir de yazar yani. Evet. Çocuk konuşsun, dinleriz. Bir de yazarsa zevkten dört <gülüyor> köşe oluruz yani. Evet. Yani çok da söylenecek bir şey yok üstüne arkadaşlar. Çok güzel topladılar. Ben eee Özellikle canla ilgili hikayesine çok katılıyorum burada Emre'nin hmm. gerçekten çocuk e, tabi bizim konuşan bir çocuk sahibi olmamamızdan kaynaklanıyor ve tahmin ediyorum bu bir süre sonra sadece bizim anladığımız bir dilin de gelişmesine sebebiyet verecek. Onu görüyordum mesela iki buçuk yaşında çocuk et, tüt, tüt bir şeyler diyor ve annesi diyor ki buz dolabından bilmem ne istedi. <gülüyor> hadi hadi ya, <gülüyor> <Evet. böyle. Evet. gülüyor> evet. öyle. Bir yani kalem diyor. diyor Ka hadi. Kaya yapma ya. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. Allah Allah. Şimdi o durum da zor bir durum. Yok canım öyle bir şey demedi demen falan <gülüyor> mümkün değil. Bir de e, e, e, yani ya, sonuçta onun çocuğu ve kalem dediğini düşünüyor. Ya, e, çok büyütmemek lazım ya. Üç yaşında başlayan bir şey çocuğunuz bir buçuk bir buçuk yaşında yapabilir. <gülüyor> ya Batu yani. evde bir buçuk yaşında daha değil bile yani. bu ne mu ne bu ne ne bu ne bu ne ne falan diyor bunu. Şimdi. Yani bu ne demeyi öğrendiyse bile, Hı. onun ne olduğunu merak ediyorsa bile Hı. daha yaşı değil demiyorum ben. Hı hı. Söylüyorum. Bunu da abartmıyorum ama benim çocuğum süper zeka. Yani herkesin çocuğu süper zeka. Biliyoruz biz zaten onu. Buna girmenin alemi yok. Herkesin çocuğu kendi başında süper zeka. Tabii Hepsi bugün ÖSS'ye girseler alırlar. <gülüyor> yani, o dinleme mevzumuz. Yani bu ne dediğinde cevap ver yeter ki. Senin çocuğun süper zeka. Biz Abi, onu biliyoruz zaten. Sınav zaten sana <gülüyor> yapılıyor. Çocuğa falan yapılmıyor. Yani Aynen, ben e, bir yere kadar bütün sürecin anneyle babayı bir testten geçirdiğini düşünüyorum. Hı hı. Cevap kağıdı da orada duracak ve bu cevap kağıdı o kadar interaktif ki kendi kendine de değişiyor hı hı. yani senin durumun o anlamda çok zor bir durum e, dolayısıyla biraz akıllı davranmakta e, bir şeyler okumakta okuduğunu elinden geldiğince anlamaya çalışmakta e, sağda solda olumlu olumsuz tüm örnekleri incelemeye ve dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum ama bir şey daha söyleyeceğim bir ekleme yapacağım size biz bu kadar bilinmezliği kabul eden insanlar olarak konuşuyoruz burada Mesela ortak bir noktamız bu. Biz de bilmiyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz diyoruz. Ama bazen e, bizim babalığımızı, bizim anneliğimizi, bizim aile olma yapımızı daha bunu tatmamış olan insanların yargılayı olması beni bazen çok yıpratıyor. Şey. <gülüyor> yani ben hala, ben şöyle bir babayım, böyle bir babayım, ben böyle bir aile kurdum, <gülüyor> peşinde değilim, hala nasıl daha iyi olabilirim diye düşünüyorum, kafa yoruyorum ve ...hiçbir şekilde daha böyle bir şeye sahip olmamış... ...olma fikri bile kafasında olmayan insanlar... ...benim babalığımı, anneliğimi, insanlığımı, arkadaşlığımı yargılamaya başlıyorlar. Evet. Yani evet. bilinmeyen bir yerden bahsediyorum onun hayatı için. Evet. Ve onun bununla ilgili fikirleri çok var. Evet. Ben ee, biraz çocuğa saygılı olma kavramına girmek istiyorum. E, çocuğu belirli dış bir kriter, role göre... ...yönlendirme, kalıplama değil de çocuğun varoluşuna saygılı olma kavramına girmek istiyorum. Ee, ama e, bir e, sokak röportajımız var. Ee, onu dinleyelim, sokaktaki bilgeleri. Ondan sonra buna gelelim istiyorum. Bir baba yeri geldiğinde çocuklarından özür dilemeli mi? Ona karşıyım, özür dilememeli. Neden? <gülüyor> Dilememeli yani. Sizinki sizden özür diledi mi? Hayır kesinlikle imkansız öyle bir şey olamaz. Tabii ki tabii ki. Her insan hata yapar baba da hata yapabilir. Sizinki sizden diledi mi? Hayır. Tabii ki de. Sizin babanız sizden özür diledi mi? <gülüyor> özür diledi. Geçen hafta oldu olay. <gülüyor> özür diledi. Kesinlikle. Özür dilemeyi bence bir insan herkesten özür dilemeyi çok iyi bilmeli. Ee, yaş fark etmeden hata yaptığını fark ettiyse özür dilemeli. Sizin babanız sizden özür dilemiş miydi? Çok sefer. Cevap yok, bununla yorum yok. Sizinki sizden dilemiş miydi? Ee, hayır. Evet. Çünkü babanın da yanlışları vardır. Yani bir anlık öfke insanı yanlışlığa itebilir. Bu yanlışlıktan dolayı baba da özür dilerim çocuğum diyebilmeli. Sizinki sizden hiç özür diledi mi? Ee, benim babam mı? Hayır. Çünkü benim babam o farklı bir yerde yetişmiş, o farklı bir çevrede, o eğer hükmedemezse aileyi yönetemezdi. Evet, değerli izleyenler, burada hakikaten bence önemli bazı süreçler geçti, dikkatinizi çekti herhalde. Ee, Sende bir enerji görüyorum Celal'cığım böyle. böyle... <gülüyor> <gülüyor> ben de bitmiyorum öyle. <gülüyor> yani hayır. Bu özür dileme meselesi. Yani yavrum senden baban özür dedim ya ki o kelimelerle olmayabilir. <gülüyor> yani bir oyunu vardı John Patrick'in Küçük Mutluluklar diye. <gülüyor> Orada doktoru şey diyor bu da yani hastaya birbirine şeyi anlatıyorlar. illaki ki o kelimelerle o cümle kurulmayabilir. Ama çok başka bir şey söylüyordur ve o anlama geliyordur. <gülüyor> evet. yani Alt metin. O, o zaman herhalde hisseder özür dilenildiğini. Evet, gibi abi? Evet. Evet evet, evet evet yani ama e, birebir böyle insanın kendi babası bu adam benden özür dilemedi diye yargılaması da hı hı. onun terbiyesi ahlakı ve kültürünü hiç anlamamak olabilir bazen böyle bir vicdansızlığa çok da önemli gerek yok bir yani. evet, <gülüyor> evet doğru, doğru. Haklı, aklı, ee, önemli onu kendi kapsamı içerisinde hayat koşulları içerisinde Tabii. değerlendirmek lazım bugünkü bizim koşullarımız içerisinde değil yani bugün size babanız vurmuştur Luna Park'a gittiğinizde bir hafta sonra size bir dondurma alır. Kendi çapında bir özür dilemektir bu. Evet. Ama oğlum senden özür diliyorum da her babadan beklenecek bir şey değil. değil ya da değil. kızım senden özür diliyorum demek. Evet. En azından ölüm döşeğine gelmemiş. Her babadan yani <gülüyor> beklememiş. <gelmek> <gülüyor> ölüm döşeğinde olabilir de. Evet. Çok zor. Bu saygılı olma konusuna ben önem veriyorum hakikaten. Yani mesela... Geçen hafta anlatmış olduğum Küçük Hakan öyküsünde yani bu bu saygılı olma kavramı bir güç ilişkisi değil. Yani çocuğun varoluşunun farkında olma ve onun varoluşuna saygı duymak. Onun algılamalarına, süreçlemesine, beklentilerine ve onunla o ilişki içerisinde farkında olarak ve zannederim bunun en güzel ifadesi de Dinlemede kendisini gösteriyor ee, diye duyuyorum. Bu yani çocuğa saygı duyma kavramı çok istiyorum benim toplumumda bunun hemen anlaşılabilmesi hadisesini. Çocuğun büyüğe saygı duyması çok konuşulur, hep beklenir. Ama büyüğün çocuğa saygı duyması kavramı ile ilgili pek karşılaşmadım. Bilmem benim bu söylediklerim. Yani bence orada saygı duymadan bir önceki aşama hani onun bir insan olduğunu kabul etmek gerektiği düşünüyorum. Yani karşısındaki çocuk da olsa, bebek de olsa ya da işte yaşı da önemli değil. Onun bir insan olduğu, kendi seçimleri, kendi hisleri, duyguları, işte kendi dünyası olduğunu insan anladığı zaman ister istemez onunla bir insan gibi davranıyor ve o saygıyı da getiriyor bence. Evet. Evet. Geçen gün bir grup ...okul öğrencisine konuşuyorum... ...daha sonra öğretmenlere konuştum... Ee, ...şimdi öğrencilere dedim ki... ...öğretmen öğrenci... ...öğretmen öğrenci... ...öğretmen öğrenci... ...öğretmen öğrenci ilişkisi içerisindesiniz... ...daha farklı bir şey olabilir mi? Öğrenci evet dedi... ...yani bizimle insan olarak da konuşabilir dedi... ...hep öğrenci olarak konuşması beni sıkıyor dedi... ...şimdi bu çok önemli bir... E, ...istek... Yani hep öğretmen öğrenci öğretmen öğrenci öğretmen öğrenci ama insan olarak konuşması mekmesi. Sonra e, sınıfa girdim. Dedim sınıfa şey öğretmenlere konuşuyorum şimdi. Dedim öğretmen öğrenci öğretmen öğrenci öğretmen öğrenci konuşuyorsunuz. Daha başka bir konuşma olabilir mi? Gözler döndü, düşündüler. Bulamadılar daha başka bir konuşma olabilir mi? Burada bir fakirlik var bence. Yani bu insan insana olabilme hadisesi. Ve bu tabi sadece yani baba çocuk, baba çocuk, baba çocuk, baba çocuk ilişkisi. Ama bir de insan insana konuşabilme. Ben Emre senin dediğin gibi. Çünkü o bir kişi, bir insan. Ondan dolayı ben ilk defa gördüğümde o dedenin, torunun hizasına inmesi. İlk defa gördüm. Ve hakikaten ...bir sohbet başlatmışlardı orada. Yani böyle... Yani ben ...yerim ben sizi gibi... Böyle ...bir tavır yoktu böyle. Aynı senin... ...adayla yaptığın gibi... ...bir dinleme durumu vardı. Adam ciddi ciddi konuş... ...sonra ne oldu? Öyle mi dediler? ha Peki sen ne dedin? ...diye devam etti. Ve ben bir psikoloji profesörü olarak... ...kendi çocuklarının hiç böyle bir şey... ...yapmadığının farkında olarak... Ve böyle kendimle bir hayal kırıklığına uğramış bir insan olarak adama, beyefendi dedim siz önünde diz çöküyorsunuz dedim. Adam da biliyor benim psikolojik profesörü olduğumu. Bana baktı, evet dedi, o insan dedi. Sadece boyu küçük. Aslında bütün ilişkilenmelerin temelinde yok mu saygı? Yani e, zorunlu ilişkilenmeleri geçiyorum hani çok zorunlu bir yerde bulunuyorsunuzdur. <gülüyor> Var biz Türk sağlıklı Türk erkekleri bazen bulunuruz öyle yerlerde. Başımıza gelir yani. Üniformal olduğunuzu düşünürsünüz. Çok fazla orada saygı size bir saygı görmekten <gülüyor> beklenti içinde değilsinizdir. Ama yani ne bileyim. Yani hayatınızın en mahramanlarında bile saygı duyarsınız karşınızdaki insana. Saygı hayatın temelinde vardır zaten. Bu tarz zorunlu ilişkileri geçtim. Onun dışındaki bütün ilişkilerde bir saygı vardır. Sen bir insansın, ben bir insanım. Bu bir değerdir saygı, güzel de bir değerdir ve herkese verebileceğin bir şeydir aslında. Senin içinde vardır bunu ve kendi öz çocuğuna, kendi çocuğuna vermiyorsan saygıyı, ona saygı kapılarını açmamışsan, A, çocuk ya o yapmaya başladığın anda olay bitti. Yani senin e, bu içindeki cevheri paylaşma durumunu zaten sen çocuğunla yaşamıyorsan olay bitmiştir. Kiminle yaşayacaksın saygıyı çocuğunla yaşamıyorsan, Kime saklıyorsun ileride saygı gösterme durumunu? Ne yazıyorsun? Ben bunu çok önemli bir konu olarak görüyorum. Yani ee, paylaşmışımdır... bir 10 günlük bebek, 10 günlük bebek sesleri çıkarıyor <gülüyor> diye sesler çıkarıyor. Şimdi yeni kapıdan bandırmaya giden feribota bindim. E, karşı masada bu sesleri duydum, şöyle baktım, ah dedim yeni bir yolcu geldi şimdi. Bu ülkede, bu kürede beraber yolculuk yapacağız. Hoş geldin gibi baktım böyle. On günlük bebek belli, o kadar taze ki ve annenin ilk bebeği belli. <gülüyor> diyor anne, biraz tedirgin bir vaziyette, şşş, şş, şşş diyor. Ama o on günlük bebekliğini yapmaya devam ediyor. Ee, şimdi düşündüm bu kadın niye tedirgin diye, baktım. Bu çocuğun sesi etraftakileri rahatsız eder mi acaba diye bir tedirginlik var. Sonra düşündüm. Ben nasıl bir toplumdayım ki 10 günlük bir bebeğin sesinden rahatsız olacak insanlar? Düşündüm. Yani bunlar dedim akıl hastası olması lazım. 10 günlük bebek gayet tabii 10 günlük bebek sesi çıkarır. Eğer sen bundan rahatsızsan akıl hastasısın. Ya dedim yani akıl hastası çok galiba benim toplumumda ki Etrafa bakındım hakikaten. O sırada yanında e, böyle daha e, yaşlı ya kendi annesi ya kayın bilmiyorum birisi vardı. Bebeği aldı yeni annenin kucağından. Hüşt! Hüşt! demeye başladı. Ve daha e, çok güçlü bir şekilde ve bebeğin yüzüne baktım böyle şaşırmış vaziyette, korkmuş vaziyette. <gülüyor> Nasıl içim yandı? O zaman da Enteresandır. Denil Siegel diye bir adamın beynin gelişmesinde insan ilişkilerinin etkisinden bahsediliyordu ve çocuk doğar doğmaz altı saat içerisinde duygusal belleğinin çalışmaya başladı ve duygusal belleğin temelinde ben doğal mıyım, ben sevilmeye layık mıyım, ben güvenebilir miyim sorusuna cevap aradığını fakat dil gelişmemiş olduğundan var, bunun çok derecede kaba. Örtük bellekler halinde olduğunu, ondan dolayı ulaşılması ve değiştirilmesinin çok zor olduğunu okuyordum. Ve gözümün önünde o anda bu çocuğa ne olduğunu gördüm. Nasıl böyle içimi bir acı kapladı? O zaman anladım, neden benim toplumumda 4-5 yaşındaki bir çocuğun gözünde hüzün görüyorsun? O çocuk cıvıltısı kalmamış artık. Dünyadan korkan, bende bir bozukluk var duygusu içerisinde bakan bir hüzün görüyorum yani hakikaten. Ve bu bana çok şey veriyor. Yani acı veriyor. Yani ben çok istiyorum ki doğduğu insan olduğundan dolayı bu mutluluğu hak ederek doğmuş olması lazım evet. ve bu saygı kavramını çok çok çok evet. önemli görüyorum yani bu anada. Onun kim olduğu, onun teçhizatı, onun çocuk olmasıyla ilgili bir saygı olması bana çok önemli gözüküyor. Hak eder. Onun için o saygının altını çizmek istedim. Çünkü o kadar doğal olarak paylaşıyorlar ki. O kadar doğal olarak paylaşıyorlar ki. Ve şimdi Polat'la ben sık sık buluşup televizyon programları oluşturmak için konuşuyorum. Mesela bir şey dikkatimi çekti Polat senin söylediğinde. Şimdiden dedin adamın mizah anlayışını görüyorum dedin. Evet. Hakikaten yani gerçekten mutlu olduğu için güldüğü şeyle komik bulduğu şey için gülmesi farklı. Yani ve bazı yerlerde sadece sen gül diye gülüyor adam. Yani böyle bir Aa! diye bir şeyse yapıyor. Ve görüyorsun hakikaten benim hoşuma gittiğini görüyor. Ve şu anda diyor ki bak şimdi sana bir espri yapayım. Ya, müthiş bir şey bu ya. Yani. Müthiş bir şey. Yani ve ben sürekli şükür duygusu içerisindeyim bununla ilgili. <Gülüyor> Allah'ım diyorum İyi ki bunu fark ettim. Yani bu kaçıp gidebilirdi. Ve bunu kaçırmış olsaydım hayatımda bir şeyi yitirmiş olacaktım. Hani şeyi falan söylüyorlar ya böyle... İlk çocukta bir şey anlamazsın. üçüncü de falan sonra torun da anlarsın falan diye. Biz yok ben... Yol, yok, yok. ben yani bizim ben çok de. fazla zamanımız yok. Biz <gülüyor> bir de öncü açılamalıyız. <gülüyor> ya başka, yani. başka bir boyutu daha var. Abi bu çocuğu güme atmaya niyetim yok benim. Yok, yani bunun hikayesinin böyle ben fark etmeden akıp gitmesini istemiyorum. Dördüncüde anladım falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir Levent yani daha İtalyan <gülüyor> tipi. Tabii tabii. Daha teyzeyimi yapamadım. Kaç evde. Bir şey var mı? Bilmiyorum. Ha, Sizin? Biz ikiyi düşünüyor düşünüyoruz. Yani, yani, biz üçü düşünüyoruz. Biz biliyorum, üçü biliyorum, biliyorum. Yani. Yani. <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> yani, o, öyle mi? Tabii. Yok, yok. Ee, bir, bir evet. projemiz var. Anladım, Ömerim, evet. evet. O hali, yani onun ondan bahsediyorum. Evet. Evet. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler, genç babalarla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi biz çocuğa saygılı olma kavramıyla aslında sadece çocuğa değil, tüm insanlara saygılı olma, uygarlığın temelinde bunun yaptığıyla ilgili bir hemfikirliğe vardık. Şimdi ben burada, bu önümüzdeki beş dakika içerisinde, ben şu soruyu sormak istiyorum kendime ve aslında sizin sormanızı istiyorum. Siz, sizin ağzınızda kendilerin sorusunuzsa olur. Soru. Peki. Oldu. Bir babanın farkında olması gereken en önemli şey ne? Diye bana soracaksınız. Tamam, soralım mı hocam. Sor. Hocam, bir babanın farkında olması gereken en önemli şey ne? İyi ki sordun. <gülüyor> ben de bu soruyu bekliyordum. Ben de bu soruyu bekliyordum. <gülüyor> ben de bu soruyu bekliyordum. Değerli izleyenler, bana göre bir babanın farkında olması gereken en önemli şey, ki bir anne içinde, bir dede içinde, bir büyük anne içinde, bunu ben bu şekilde görüyorum esas itibariyle, çocuğunun gönlünün muradını keşfetmesine yardımcı olmak. Bunu çok önemsiyorum ben. Çünkü her bir çocuğun önünde binlerce yol var. Bu binlerce yol içerisinde hangisini seçer? Aslında şöyle hayatın tümü içerisinde baktığınız zaman uzun vadede hangisi anlamlı hangisi anlamsız kişiye göre değişir bu. Ama eğer seçtiği yol bir gönül yoluysa, o yolda yürek varsa... O yolda yolculuk yaparken coşkuludur. Yorulmaz. O yol onun için her an için tazelenen adımlardan oluşur. Tekrar etme sıkıcı gelmez. Sürekli bir coşkusu vardır. İçten içe bir türküsü vardır ve bu türkü yaşamın özünden gelir. Orada enerji bulur, akisi doludur. Ama... Çocuk gönlünün muradını keşfedememişse ve ondan dolayı başka bir şey monte edilmişse. Ve bu monte edilmesinden dolayı böyle yabancı bir yolculuğa çıkmışsa her adımda yorgundur. Törpüler. Biter. Streslidir. Hayat anlamsızdır. Bitkindir. Bakarsınız. ...aynı iş yerinde birisi coşkulu... ...onun yaptığının aynısını yapıyor... Şşş, ...tozu duman attırıyor... ...ağzında bir türkü... ...yüzü güleç... ...fakat öbürü... ...bazı insanlarla konuşurum... ...hissetmeye çalışırım... ...tozlar altında kalmış... ...dumanlar altında kalmış... ...o gönlünün hissettiği muradına doğru gittiğimde... ...gözlerce... ...evet... O kadar isterdim ki bunun olmasını. Fakat işte olmadı şu bu falan filan şeklinde. O nedenle ben ki bunu yeni psikolojinin artık bayağı önemli ipuçları da veriyor. Nasıl bunun farkına varma konusunda. Martin Seligman'ın yazmış olduğu Gerçek Mutluluk kitabında hemen hemen bunu nasıl bir ana baba keşfedebilir konusunda ipuçları da var. Çok önemli görüyorum. Yani bir annenin babanın yapacağı en önemli şey ...çocuğunun gönlünün muradını keşfetmesine olanaklar yaratmaktır. Ve bana öyle geliyor ki bunun da yolu çocuğu dinlemekten geçer. Yani bir ortamda, doğal bir yaşam ortamında çocuk hayatını yaşarken, sizinle bakarken, sizinle konuşurken... ...kediye yaklaşırken, böceğe yaklaşırken, örümceğe yaklaşırken, arıya bakarken, her neyse bulutlara bakarken... ...siz gözlemleyen bilincinizle... ...yavaş yavaş fark etmeye başlarsanız ki... ...belirli noktalarda... ...coşuyor... ...enerji dolu... ...ve size anlatmak istiyor... ...ve... ...oradaki farkı görebiliyorsunuz hakikaten... ...o zaman... ...toplumun kalıplanmasından gelen bir meslek... ...şu ve bu... ...ideolojilerin... ...itici gücüyle yönlendirme değil... O çocuğun coşkusunu hesaba katarak, onun gönlünün istediğine doğru gitmesine yardımcı olmak. Bunu çok önemli görüyorum. Değerli izleyenler, evet biz genç babalarla bir sohbet oluşturduk. Umarım ileride annelerle, büyük annelerle, dedelerle bu toplantıları yapacağız. Bugün ben bize katılmış olan ve tatlı sohbeti sunmuş olan arkadaşlarıma, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Temmur Bey, Celal'cığım, Polacığım. Çok abi. çok teşekkür ediyorum. Efendim güzel bir hafta hoşça Hoşçakalın.